Kevser Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. Üç ayettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette, Hz. Peygamber'e mahsus bir havuzun da adıdır. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buzdeden soyu kesik olanın ta kendisidir. Hazreti Peygamber'in oğlu Kasım vefat edince müşriklerden As bin Vail Hazreti Peygamber hakkında bırakın şu soyu kesik adamı. Ölünce unutulup gidecek demişti. Bunun üzerine bu sure inmiştir.